Merhabalar sevgili dinleyenler. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz. Ben Utku Göker Küçük. Önümüzdeki 25 dakika boyunca Dünya Kupası ağırlıklı sohbetimizi gerçekleştireceğiz sizlerle. Ee, hemen söyleyeyim programıyla al alakalı... Katkı da bulunmak isterseniz Twitter.com Utku GK adresinden e, bana yardımcı olabilirsiniz sevgili dinleyenler. E, sevgili Volkan e, programdaki arkadaşım e, bildiğiniz gibi Brezilya'da e, sanırım bir ayı doldurdu ve Dünya Kupası'nı yerinden takip ediyor. Ve aslında e, dün tam da göbeğindeydi e, dün. Ee, belki de Dünya Kupası kimilerine göre gerçekten başladı çünkü Maracana Stadı Dünya Kupasındaki ilk maçına ev sahipliği yaptı 2014'te. Arjantin ve Bosna Hersek karşılaştı Rio'daki Maracana'da ve sevgili Volkan da e, stadın etrafındaydı. E, kutsal e, stadı tavaf ederken e, izlenimleri oldu sevgili Volkan'ın. Ee, ve bize de bir kayıt hazırladı. Ee, şimdi isterseniz sevgili Volkan'ın hazırladığı kaydı bir dinleyelim. Ee, i̇zlenimleri neler? Ee, Dünya Kufası ile ilgili, e, Brazilya ile ilgili izlenimleri neler? Ve Bosna-Arjantin maçı ile ilgili izlenimleri ne, neler? Onları sizinle paylaşalım. Ondan sonra Dünya Kupası sohbetimize devam edelim. Hepinize merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Sizlere Rio'dan sesleniyorum bu sefer. Efektif Pas programım için... Dün Rio'da Marakana stadında Arjantin-Bosna-Hersek maçı vardı. Dünya Kupası'nın Marakana stadında oynanan ilk maçıydı bu sene. Ben de benim bulunduğum şehirde olduğu için ve Marakana stadının etrafında maç heyecanlı nasıl oluyormuş diye bir e, yaşamak için bunu e, deneyimlemek için stadın etrafına gittim. Ve stadın etrafına gider gitmez Arjantinli taraftarlar beni coşkuyla karşıladılar. <gülüyor> Arjantinli taraftarların bu coşkusunun bir başka nedeni de aslında kamerayı görmüş olmalarıydı. Özellikle Arjantin televizyonları taraftarı gördükleri anda hemen kameranın önüne çekiyorlar. 10 tanesini topladıkları anda Voltran'ı oluşturuyorlar diyeyim ve büyük coşku gerçekleşiyor. Biraz önce dinlediğiniz gibi bu maç oynanırken tabii etrafta başka taraftarlar da vardı. Onu da söyleyeyim sadece Arjantinliler yoktu. Bir sürü ülkeden gelmiş. Taraftarlar vardı, Kolombiyalısı, Şili lisi, e, Hırvatları vardı. Hırvatların olma nedeni de açıkça çok belliydi. O da Bosna Hersek'e destek vermekti. Bosna Hersek taraftarından, Bosnalı taraftarlardan daha çok Hırvatlar vardı da diyebilirim. Marakana etrafında gezinirken, Bosna Hersek-Arjantin arasındaki maçın başlamasını beklerken, yağın kaldırımda da yerel saatle. 4'te başlayan e, maçın ikinci yarısı izleniyordu. O maç Fransa-Honduras karşılaşmasıydı. Ben de e, o kalabalığa karışıp insanlarla birazcık sohbet etmeye girdim. E, Fransızlardan e, Fransa takımı hakkında birazcık bilgi almak, onların görüşlerini almak istedim. ve O sırada tanıştığım Gilem'le e, biraz sohbet etme imkanım oldu. Millem'e Fransa takımının neler yapabileceğini sordum Dünya Kupası'nda. O da bence doğru yoldayız ve çok harika bir takımımız var, çok harika bir koçumuz var ve birlikte çok iyiler, çok iyi sonuçlar alacaklar bence dedi Gilem. Ee, peki Riveri'nin takımın yıldızının e, hatta dünyanın en önemli oyuncularından biri olan Ribery'nin yokluğunu sorduğunda da Ribery'nin olmaması bizim için çok daha iyi. Çünkü o yokken diğer takım arkadaşları, diğer oyuncular kendilerini daha rahat hissediyorlar. Ribery takıma kötü bir ruh katıyor dedi. Ribery'nin olmaması... Bence kupa yolunda takımın önünü daha fazla açıyor dedi Gilem bu cevabıyla da şahsen beni şaşırttı ama bakalım alınan 3 sıfırlık sonucun ardından Gilem biraz daha haklı gibi gözüküyor. gilemle ile maçı izledikten sonra da ben de bir sonraki maçı Arjantin-Bosna hersek maçını nerede izlerim diye gezinirken arka sokaklarda bir tane bar buldum ve orada Arjantinlilerle birlikte maçı izledim. Arjantin maçı başlar. Başlamaz ise öncelikle stadyumdan yükselen çığlıklar, ardından da televizyondan gördüğümüz gol sonrası Arjantinliler büyük coşku yaşadı. <gülüyor> Maçın erken bir golle açılmasının ardından Arjantinliler maçı daha sakin izledi diyebilirim. Ancak tabi ki takımlarının yıldızı Messi'nin golü gelince de onları rahatlatan çok daha rahatlatan bir gol gelince hem Messi hem Arjantin çağlıkları maçı izlediğim barda her yeri kapladı. Arjantinliler bu golü sevinirken de yandaki Brezilyalılar Brezilya tezahüratları yaparak Arjantinlere laf attılar ama aralarındaki bu atışma çok tatlı tatlı geçti diyebilirim. Bosna ve Arjantin arasında oynanan maçı Arjantin 2-1 kazandı böylece. Ben de eve dönerken önümdeki karşılaştığım Bosnalılarla sohbet etmeye çalıştım. Üzerimde Arjantin forması vardı ama Türk olduğumu söyleyince, Türkiye'den geldim söyleyince tabii ki daha sıcak yaklaştılar. Maç sonrası Elvin'le konuştum. Maç hakkındaki görüşlerini aldım. O da çok yakın bir sonuç olduğunu düşündü. Herkesin 5-1 falan biteceğini düşünüyordu. Arjantin'in kazacağını düşünüyordu dedi. Çok iyi oynadıklarını düşünüyor Elvin. İyi oynadık diyor. Güzel Arjantin'e çok boyun aymadık ama devam edeceğiz. Nijerya maçımız var, İran maçımız var dedi. Gruptan çıkacak mısınız diye sorduğumda da, evet bence gruptan e, çıkacağımızı düşünüyorum, dedi Alvin. Ve tabi Galatasaray'da forma giyen e, İzzet Hayrovic'e de sordum. Şahsen beni eklemişti. O da şöyle diyor, iyi oyuncu gerçekten iyi oyuncu ve Dünya Kupasında oynayarak kendisini kanıtladı, iyi de oynadı, olgun bir oyun gösterdi. Hayroviç'in geleceği hakkında ne düşündüğünü sordum, o da Avrupa takımlarında, e, yüksek önemli Avrupa takımlarında önemli yerlere geleceğini söyledi. Ve Hayrovic'i Bosna'daki e, etkisini sordum. Nasıl? Bosna halkının onun hakkında neler düşündüğünü sordum. O da evet ülkede çok sevilen ve e, genç ve geleceği parlak bir oyuncuğunu söyledi Hayrovic'in. Misimovic bugün neyse, Ibiševiç neyse, Hayroviç'in ilerleyen yıllarda Bosna-Hersek için böyle yerlere geleceğini düşünüyor Elvin ve Bosna halkı. Bosnalı Elvin'in görüşlerini de aldıktan sonra metro istasyonuna doğru ilerledim. Ve metro istasyonundaki merdivenlere doğru çıkarken de küçük bir eylemle karşılaştım. O eylemde FIFA Go Home sesleri vardı. 20 kişilik bir grupta aşağı yukarı FIFA Go Home sloganlarının yanında bir başka slogan daha vardı ki o da ilginçti aslında Dünya Kupası'nın olmasını istemeyen Brezilyalılar bu sefer diyorlardı ki Brezilya şampiyon olursa biz eğitim ve sağlık reformu istiyoruz. Şahit olduğum eylem çok kısa e, geçti ve olaysız tamamlandı. Eve dönebildiğimde de Rio'da başka bir eylemin daha gerçekleştiğini gördüm. O eylemi görüntülemek isteyen basın emekçilerine ve eylemcilere de e, silahını çıkarıp yönelten bir sivil polisin olduğu görüntülerine rastladım. internette. bu görüntüleri benim Twitter adresimden de bulabilirsiniz. Veya Associated Press'te de bu eylemin, bu olayın haberini bulabilirsiniz diyeyim. Yani Dünya Kupası her haliyle, hem eylemleriyle, hem de golleriyle, sevinçleriyle, taraftar coşkusuyla devam ediyor. E, ben dün Marakana'da böyle bir gün geçirdim. E, bugün de şu anda, şu saatte Portekiz, Almanya arasında... Kupanın önemli maçlarından biri oynanıyor. O maçı da sizlere tavsiye ediyorum. izlemenizi ve sözü ben Rio'dan sonra Utku'ya bırakıyorum. Hepinize sevgiler. Evet, e, yeniden birlikteyiz. E, sevgili Volkan e, izlenimlerini paylaştı dünkü Marakana ziyaretinden ve yine Brezilya'daki Dünya Kupası ile alakalı edindiği bilgiler protestolarla ilgili edindiği bilgiler ses kayıtları ve vatandaşların tepkisi bize aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisi aynı zamanda Almanya-Portekiz maçını takip etmemizi söylediği anda Almanya golü buldu. Müller penaltıdan bir gol attı Portekiz ağlarına. Ben şu anda golü izleyemedim ancak penaltının Net penaltı olduğu söyleniyor. Çünkü zaten bu kupada artık bütün penaltılara bir e, şüpheyle yaklaşma durumu var. E, hakem hataları çünkü ayyuka çıkmış durumda. Özellikle penaltılar konusunda, e, offside konusunda da zaten e, bir takım hataları vardı. E, bunu söylemek gerekiyor. E, Golü henüz görmedim ancak gördüğümde herhalde daha net bir yorum yapabilirim. E, ancak Almanya'nın 1-0 önde olduğunu ekleyelim. E, tabi Almanya'nın da biraz zorlanmasını bekliyordum açıkçası bu turnuvada çünkü e, çok ciddi sakatlık problemleriyle geldiler buraya e, Biraz da Terger'in yokluğu zaten Almanya'nın en önemli eksikliği e, o 2000'lerin başındaki durgun Alman jenerasyondan çıkışta o yeni neslin yeni Alman takımının bayraktarlığını yapan adam Şivanş e, Terger'di bana göre orta sahada takımın beyniydi pas dağıtımıyla o olmayınca Alman takımı açıkçası sıradan bir takım haline dönüşme riski vardı. Çünkü Schwerinsteiger olmadan hiç izlememiştik Almanya'yı. Bu turnumada Schwerinsteiger şu anda yok sakatlığı sebebiyle. Ancak olmadan da öne geçmeleri, doğrudan rakiplerine karşı öne geçmeleri kendileri adına iyi haber diyebiliriz. Tabii Schwerinsteiger ile birlikte birkaç eksikleri daha var. Bunlardan bir tanesi İlkay Gündoğan tabii ki. Sezon boyu sakattı. Son hazırlık maçına sakatlanan Mark Royce da var. Ee, bunlara rağmen Almanya e, gerildiğin lideri haklı çıkartırcasına 90 dakika sonunda maçı kazanan takım olma geleneğini bakalım. Sürdürecek mi Ronaldo ve arkadaşlarına karşı şu anda önde? Ee, derken tabii gol erken geldi ve bu Dünya Kupası'nın da en büyük öne çıkan özelliği de muhtemelen bu, buydu. İleride bu Dünya Kupası hakkında konuşurken e, ilk aklımıza gelen istatistiklerden ya da rakamlardan verilerden bir tanesi atılan goller olacak. Şu ana kadar oynanan 11 maçta 37 gol atılmıştı. O şimdi 12. maçta 38. gol atıldı ve 40. golde atıldı bir gayet 12. maçta 1958'de Şili'de yapılan Dünya Kupasında en son 3.5 buçuk gol ortalaması geçilmişti. Şimdi Brezilya'da yapılan Dünya Kupasında da bu ortalama geçildi. Bu anlamda çok enteresan bir veri. Bundan önceki Dünya Kupası Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupasında e, Brezilya'dayken aksine çok ciddi bir gol kısırlığı yaşanıyordu e, Sanırım evet grup maçları toplam 26 golle bitirilmişti ki Şu anda toplam oynanan 11 maçta 26 gol e, 1.5 katı kadar aşılmış durumda Takımları bu anlamda hücum anlamında tebrik etmek gerekiyor Tabi bunu biraz da yorumlamak gerekiyor Aslında takımların buraya gelirken ki kadrolarının yapılanması bunda önemli bir veri olsa gerek yani şu anda baktığımızda e, iddialı olarak gösterilen takımlara Brezilya olsun, Hollanda olsun, e, ileride yani takımın yıldızı olarak gösterilen oyuncu e, orta saha ya da foret arkası mevkii değil tamamen hücum oyuncusu. Yani gol atmayı düşünen oyuncular bu turnuvada kendini çok öne çıkartıyor. Ee, ve bu onların öne çıkmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi de savunmaların e, kompakt bir şekilde kendini gösterebilmesi. Yani savunma, de, e, savunma oyuncusu denen oyuncular savunmaya tamamen konsantre oluyorlar ve öndeki yıldızların parlamasına zemin hazırlıyorlar. E, Brezilya'da bu özellik Neymar'da geçerli. Hollanda'da Robben e, gördüğümüz gibi. İngiltere takımında Rahim Sterling'in ve Starec'in parlamasına yönelik bir e, sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek İtalya'da bu farklı ve İtalya bu farklı özelliğiyle belki de bu turmada fark yaratan takım olacak. E, aslında hani bir takımda Neymar'ın ve Robben'in e, öne çıkan adamlar olması... ...aslında Kupa'nın Brezilya'da yapılması ile de e, güzel bir e, uyum ahenk oluşturuyor diyebiliriz. Brezilya çünkü geleneksel olarak... 10 numaraları meşhur bir ülkeydi. Ronaldo'su, Rivaldo'su ondan öncesi tabii ki Pelé'sine kadar uzanan bir serüven. Brezilya böyle bir gelenekten gelen takımken 2006 ve 2010 Dünya Kupalarında bunu kaybetmeye doğru bir adım atan bir hüviyete bürünmüştü. Özellikle teknik direktör Dunga yönetiminde. O Brezilya'nın o oyun anlayışını o hücum sürekli hücuma öneren oyun anlayışını reddeden Dunga biraz da takım savunmalarını öne çıkaran bir anlayış sunmuştu. Bu tabi ki Brezilya'nın geleneğine aykırı bir durumdu. Tabii böyle bu durumun böyle olmasında biraz da futbolcuların erken yaşta Avrupa'ya transfer olarak o yeteneklerinden kendilerini arındırmaları daha çok takım oyununa evrilmelerinin de payının büyük olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi yeni Brezilya'da e, Skolera yönetimindeki kadroda bunu aşmaya çalıştıklarını ve e, aşma yolunda da önemli hamleler içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. E, i̇lk maçında Brezilya belki çok fazla ışık vermedi Hırbaçistan'a karşı. Ancak kazanma alışkanlığı elde etmelere bakımından ve takımın yıldızı Neymar'ın öne çıkmasını sağlamaları bakımından e, hayati bir e, galibiyet aldılar. E, Neymar'ın etrafında Konumlanmayı konuşlanmayı ve Neymar'ı parlatmayı kabul eden bir Brezilya ekibine sahip olmaları da Brezilya'nın ileriki aşamalarında daha önünün açık olacağını gösteriyor bana göre ve ilk maçlar sonunda da açıkçası benim bir numaralı şampiyonluk adayım olarak kendini belli etti Brezilya. Onları durdurmak herhalde muhtemelen Neymar'ı durdurmaktan geçecek. Çünkü Scholar de bunu kabul ediyor. Neymar'ı oynatmak için Willian gibi, işte Ramirez gibi teknik kapasitesi biraz daha üst düzey oyuncular yerine Paulinho Gustavo ikilisini tercih ediyor orta sahada. Neymar'ı durdurursa rakipler bu onlar adına önemli bir hamle olur. Brezilya'yı durdurmak adına. Bunun dışında belki de baktığımızda ilk maçlar sonunda, yani şu ana kadar oynanan ilk maçlar sonunda en karlı takım, bana göre biraz İtalya'ydı aslında çünkü ölüm grubundalar ve ölüm grubunda doğrudan rakibini 2-1 yenmelerinin yanı sıra bir diğer doğrudan rakipleri olan Uruguay'ın da Costa kaybetmesiyle önemli bir avantajı elde etmiş durumdalar. Diğer çoğu takımın aksine onların hücum yönünden bu kadar iyi olmadıklarını söylemem gerekiyor. Çok üretken değillerdi açıkçası İngiltere maçında gece yarısı izledim o maçı da. Balotelli çok da hani formda görünmüyor ve e, takımın bütün pas bağlantısı e, Pirlo'ya bağlı görünüyor. Hani Pirlo da artık e, son turnuvalarından birini oynuyor ve e, her ne olursa olsun yani e, takımında Pirlo varsa bu e, o takımın üst düzey futbol oynamasına e, yol açan sağlayan bir numaralı etmendir. Ancak e, Pirlo'ya bu derece bağlı olmaları e, bir şampiyon takım karakterinden uzak kalmalarına sebep oluyor bana kalırsa. Yani şampiyon takımlar çünkü sırf bir özellikle değil birden fazla özellikleriyle öne çıkan takımlar olmalı. Brezilya yıllar yılı defans takımı olarak bilinirken 2006 yılındaki dünya şampiyonluğunda onların hücum yönlerinin öne çıkmasının önemli payı olduğunu söylemek gerekiyor. İtalya ile birlikte Uruguay'ın da ilk turdaki kaybeden takım olduğunu söylemek gerekiyor. Uruguay'ın açıkçası savunması çok ciddi sıkıntılar gösterdi Costa Rica maçında özellikle Diego Lugano ve Diego Godin yani Uruguay'ın forward çok iyi ancak defansının da çok iyi olduğu ve kalecisinin de çok iyi olduğu söylene geliyordu bu turnuva öncesinde ancak ne Muslera ne Godin ne Lugano o kendilerinden beklenen performansı gösteremediler bu aşamada. Bu da onların hanesinde çizilen bir eksi olarak e, gösterilebilir. E, Godin'in formsuzluğu ile birlikte şuraya bağlayacağım. İspanya milli takımının da komple bir formsuz dönemden geçtiğini söylemem gerekiyor. E, tabii ki beş gol yemeleri bunda çok önemli bir etmendi. E, ancak e, sezon içerisinde e, gerek İspanya takımındaki çoğu oyuncu, yani gerek Real Madrid'den gelen, Atletico Madrid'den gerek Barcelona'dan gelen çoğu oyuncu, 60'tan fazla maç e, rakamını görerek, 60-70 e, maç rakamını görerek buraya geldiler. Ve e, açıkçası form olarak da e, çok da iyi durumda olmadıklarını söylemek gerekiyor. Hani Fizik olarak da zaten çok üst düzey oyuncular olmadıklarını onlar da kabul ediyor. Ancak e, hem teknik hem e, fiziksel güç anlamında Hollanda karşısında ezildiklerini e, söylemek şart. Ee, bu durumda aslında Dünya Kupaları ile alakalı ya da Avrupa Şampiyonları ile alakalı da eleştiriye getirmek gerekiyor açıkçası. Yani Dünya Kupaları gibi ve tabii ki Avrupa Şampiyonları gibi milli takımlar arasında oynanan ve milli takımların da gönüllülük esasıyla oyuncuları kadrolarına kattığı bir ortamda futbolcuların gerek yorgunlukları sebebiyle ve gerek de biraz da sakatlıktan kaçma anlayışları içerisinde olmaları sebebiyle Milli takıma tamamen kendilerini veremediklerini söylemek gerekiyor. Bugün global dünya futbolunda dünya kupalarının değeri Şampiyonlar Ligi ile kıyaslarsak çok da yani Dünya Kupası'nın Şampiyonlar Ligi'nin çok fazla önünde olduğunu ben kabul edemeyeceğim. Hani Şampiyonlar Ligi'de bugün bir Dünya Kupası motivasyonunda geçiyor bütün futbolcular için. Ve e, hal böyle olunca da final oynamış iki takımı olan İspanya, oyuncuların konsantrasyonunun tamamını oraya vermiş olan İspanya, e, artık o hem fiziksel hem de mental yorgunlukla çıkan oyuncularıyla e, bu Dünya Kupası'nın açıkçası biraz zorlanacak. Ben İspanya'nın bu e, kötü gidişatını, en çok buna bağlıyorum. Yani tiki Taka denilen futbolun bitişi de bununla ilişkilendirilebilir. Ancak Tiki Taka'nın bitişi biraz da Barcelona'nın bu seneki teknik direktörünün oyun anlayışının değişmesiyle alakalıydı. E, sonunda Vicente Del Bosque varsa İspanya'da ve e, İspanya'nın hocası oysa takımın oyun anlayışını belirleyecek adam Vicente Del Bosque ise Del Bosque bunu gayet kolay idame ettirebilirdi e, diyebiliriz. Evet, İspanya ve Uruguay kaybeden, İngiltere ve da kazanan, şey, İtalya ve Brezilya'da kazanan takım olarak gösterdim. İngiltere'de kaybetti, e, ancak e, kaybetmesine rağmen bütün İngiliz basınında sanki maçı 4-0, 5-0 kazanmışçasına bir coşku havası hakimdi. Belki de bu coşku havasında İngiltere takımının e, yıllar sonra ilk defa bu kadar beklentisiz gelmelerinin etkisi e, büyüktü bu turnuvaya. Ee, hatırlarsak 2010 Dünya Kupası'nda çok kolay bir gruba düşmüşlerdi ee, Cezayir vardı, Slovenya vardı ve e, bir takım daha vardı o kolay grup e, İngiliz basın tarafından bütün İngiltere'nin Beatles'tan sonra gördüğü en kolay grup olarak yorumlanmasına sebep olmuştu. Ancak İngiltere o grupta da bir hayli e, zorlanmıştı diyebiliriz. E, süren biterken son olarak Dünya Kupası'na şimdilik damgasını vuran hakem hatalarından da kısaca bahsetmek istiyorum. E, açıkçası Costa'nın penaltısı, Fred'in penaltısı, Meksika'nın offside gerekçesiyle sayılmayan golleri e, bu kupaya önemli etkide, etki yaptı. Ee, ve gol çizgisi teknolojisi de kendisinin gösterdiği sonunda Fransa Honduras maçında açıkçası e, ben gol çizgisine çok e, sıcak bakan bir e, spor sever değilim e, çünkü gol çizgisinin sadece gol çizgisiyle e, maçların sonuçlarının belirlenmesinin çok da mümkün olmayacağını e, düşünüyorum ve hakemlerin de oyunun bir parçası olduğunu ve hakem hatasının da oyun içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. 66 İngiltere İngiltere 66'yı kazanırken. Hakemlerin hatası büyüktü ancak bugün baktığımızda 66 yılı aklımıza geldiğinde hem İngiltere takımı hem hakem aklımıza geliyor ve hakem de oyunun bir parçası olduğuna göre onun da oyun içerisinde akla gelen bir unsur olması gayet hoş bir durum olarak gözüküyor benim nazarımda diyebilirim. Evet e, kupa ile alakalı notları böyle derleyebiliriz e, bugünkü programı kapatırken son olarak işitme engeller milli takımı Türkiye'nin e, Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı kendilerini tebrik ediyorum Macaristan'ı 5-0 yendiler ondan önce de Hollanda'yı 4-2 yenmişlerdi kendilerini tebrik ediyorum geçen hafta da Sefaköy işitme engelliler futbol takımı e, Avrupa 5.si olmuştu onları da tebrik etmiştik İşitme engeller futbolunda Türkiye'nin kalkınmasını gururla izliyoruz. Bugünkü programı böyle kapatalım En son işitme engelleri de kutlayarak Bu program ile alakalı görüşlerinizi Effective Bus Twitter adresinden Bizlere ulaştırabilirsiniz Sevgili Volkan Rio'dan bildirdi Ben ben de İstanbul Tophanedeki stüdyomuzda Canlı yayında sizlerle birlikte oldum Teknik Bası'daki arkadaşım Feryal ile birlikte Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın kalın. Pass Hazırlayıp sunanlar Utku göker küçük ve Volkan Ayr. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.